Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havan'da paslaşmalardasınız Bir haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz Geride kaldı iki hafta Ya da önümüzde kaldı iki hafta İki hafta sonra Türkiye Süper Ligi'nin 2010-2011 sezonu sona vermiş olacak. Şampiyon e, neredeyse bu hafta geride bıraktığımız haftada çıkıyordu ki e, futbol tanrıları siz bu e, belirsizi biraz daha yaşayın dedi. Trabzonspor'da Fenerbahçe'nin puan puana zirvedeki e, yarışı devam ediyor. Ancak e, görüntünün bize verdiği hislerle bir şey söylemek istersek, e, Fenerbahçe mutlu sona daha yakın. E, Trabzonspor e, açıkçası umutlarını taze tutmaya çalışsa da, Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğine dair e, beklentisi bana göre giderek zayıflıyor. E, Trabzonspor medyası artık umutlarını Fenerbahçe'nin rakiplerinde oynayan Trabzon kökenli eski oyunculara bağlamış durumda. Fenerbahçe bu hafta sonu Ankara gücünü ağırlayacak ve Ankara gücünde Trabzonspor'la gol krallıkları yaşamış, gol gol krallığı yaşamış Fatih Tekke'ye ümidini bağlamış durumda. Hani diyorlar ki Fatih Fenerbahçe'yi yıkan golleri at. Eğer şampiyon olursak posterde senin de resmini koyarız diyorlar. E, tabii bütün bunlar Fatih'in oynayıp oynamaması halinde havada kalacak e, temenniler olabilir. E, futbol konuşmak lazım mı aslında? Yani böyle bir giriş yaptım. Zirvedeki durumu kısaca özetledim. Bunu e, aslında hala bu oyunu olan Sevgimizden, saygımızdan ve bugün şampiyonluk için, sadece şampiyonluk duygusunu tatmak için bu oyunu izleyen taraftarlara olan saygıdan aslında futboldan giriş yaptım. Çünkü diğer tarafta Bursa'da yaşanan olaylar bu oyundan söz etmemeyi de haklı kılabiliyor. Beşiktaş Bursaspor mücadelesi oynanamadı. Bursa'da çıkan olaylar nedeniyle. Dilerseniz biz oyuna saygıyı seçelim ve zirve yarışındaki durumu özetledikten sonra bu konuya girelim. Fenerbahçe Kardemik Arabi Spor'a konuk oldu ve kalan maçlar içerisinde en zor mücadelesinin, mücadelesinin bu olacağı söyleniyor. Yani Fenerbahçe puan kaybetse kaybetse Karabük Spor'a kaybeder dinliyordu. Ee, 66 dakika golsüz gitti ve 66. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Lugano'dan geldi ama tahmin edeceğiniz gibi kafayla değil, ayakla golünü attı. Çünkü Lugano genelde e, gollerini kafayla atar. Bu sefer defans e, oyuncusunun, Karabük'de defans oyuncusunun e, tarihsiz bir e, ıska geçmesiyle Dugano topu ağlara göndermekte e, zorluk çekmedi. E, özellikle ilk yarıda Karabükspor daha iyiydi, daha değerli, daha toplu pozisyonlar da buldu. Ancak e, ikinci yarı aynı tempoyu sürdüremedi. de o şans golüyle öne geçti ve maçı o şekilde tamamladı. Diğer yanda da eş zamanlı başlayan maçta Trabzonspor Bucaspor'a konuktu. E, golü erken buldu Trabzonspor 1-0 öne geçti. E, i̇kinci yarında ikinci gol için çabalarken Kalesin de 87. E, dakikada golü buldu. E, artık bütün Trabzonlar e, Umutlarını yitirmişken Umut Bulut sahneye çıktı ve o umudu yeniden yaşarttı. En azından önümüzdeki haftaya taşıdı. Umut Bulut Santra'nın yapılması ile birlikte aldı topu götürüp kaleye bıraktı. Ondan önce maçta daha rahat pozisyonda golleri kaçırmıştı. Zaten Umut Bulut olmaz olan değil olmayan, olmayacak olanı olur kılıyor. Böyle enteresan bir futbolcu. Ee, Süper Lig'de attığı gollerden ziyade atamadıklarıyla öne çıkan bir futbolcu. Ee, 101. golünü attı. Kariyerindeki 101. golünü attı. Eğer eğer e, mutlusuna Trabzonspor ulaşırsa Umut Bulut'un bu golü galiba e, en kritik gol sayacak. Ama ondan önceki e, golü Burak Yılmaz attı yine. Ee, Burak Yılmaz inanılmaz bir performans gösteriyor bu sezon. Demek ki futbol e, bir moral motivasyon işi büyük oranıyla. Çünkü havaya girdiği zaman bir futbolcu o ritmi e, sezon sonuna kadar sürdürebiliyor. Giremezse de ne kadar kaliteli olursa olsun e, bir takım e, sekteye uğramalar yaşayabiliyor. Şimdi önümüzdeki hafta e, Trabzonspor sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u karşılayacak. Fenerbahçe ise Ankara gücü ile oynayacak. Eğer eğer e, Trabzonspor iki puan kaybederse yani berabere kalırsa son haftada Fenerbahçe'nin e, berabere kalması yetecek. Yok eğer yenilirse de direkt Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek. Aksi takdirde Trabzonspor avantajlı olur ama yine son haftada ki maçını kazanmak zorunda çünkü ikili average uygulanıyor. Puanlar eşit olursa Trabzonspor sezon sonunda puanlar eşit olursa Trabzonspor ikili average'da Fenerbahçe'nin arkasında olduğu için şampiyonluğu kaybedecek. İkili average dediğimizde iki takım arasında oynanan maçlardaki atılan yenilen gol oranı. Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenmişti. Fenerbahçe ise Trabzonspor'u 2-0 yenmişti. Ee, Trabzon'daki maçta e, Trabzonsporlu Kolman bir penaltı kaçırmıştı. Yani sezon sonunda eğer eğer averajla bu iş Fenerbahçe'ye kalırsa şampiyonluk e, Trabzonsporlar büyük bir e, üzüntü duyabilirler. Ah diyecekler o penaltıyı nasıl kaçırdı Kolman. Ama tabi o gün o psikolojiyle düşünülmedi bütün bunlar. E, açıkçası puan puana gelebileceğini kimse tahmin etmiyordu. Hele ki Trabzonspor ilk yarı 9 puan önde kapattıktan sonra ama tarihte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın e, geriden gelip şampiyonluklar kazandığını gördük. Trabzonspor bu e, noktayı kaçırmış galiba. Ne diyelim? E, hakikaten ama gerçekten hak edenin kazanacağı bir lig olsun diyoruz. Ve bir ara veriyoruz. Sen, sevemem de sen yine gidiyemem ki gözümle gördüm, gönlü sevdim seni vazgeçemem ki bin turumda sen sevemem de sen yine gidiyemem ki var mı söyle. Sün gözeli aşkın Aşkların kölesi oldum Sevgilimsin sen benimsin Arasın abazı batı Gelsen bile gönlüm razı Yeter ki görsün gözleri Başkın olmaz çoğu hazır Görsün Gözlerim Aşkın Olmaz Çoğlazı Arası Ramazı Bazı Gelsen Bile Gönlüm Razı Yeter Ki Görsün Gözlerim Aşkın Olmaz Çoğlazı Müzik Devam Ediyor Ben Kenan Başaran Radyo Havandasınız Evet Düşme potasındaki üçüncü takım da belli oldu. Yani küme düşen üçüncü takım da belli oldu. Trabzonspor'a 2-1 yenilen Buca Spor matematiksel olarak da küme düştü. Psikolojik olarak zaten daha önceden düştüğü belli olmuştu. Ki gelecek sezonun takımını hazırlıyoruz demeçleri vermişti Buca Spor. Böylece İzmir takımlarının uzun süre sonra Süperli'deki temsilleri Sadece bir sezon sürdü. Üstelik Bankasya'daki alt ayda bu hafta düşmemeye oynayacak. Oradan İzmir'in medarı iftarı sadece karşıyaka gözüküyor ve tabii ki Göztepeyi anmak lazım. Göztepe kapandı malum ve. TMSF'nin eline düştü. Kulüp iflas etti. Şirketti çünkü. E, bu şirketi Altınbaş Holding aldı. Altınbaş Holding öncelikle bir kulüp satın alıp oradan hemen böyle üst basamaktan Göztepe'yi tekrardan Süper Lig'e taşınmayı düşündü. fakat bundan vazgeçti daha sonra. İyi de etti aslında. Ve aldı Göztepe'yi Amatör Lig'den Süper Amatör'den aldı ve basamakları tek tek çıktı. Sağlıklı olan da buydu bizi. Eğer köklü bu, bu köklü kulübü bir daha eski hal kötü günlere düşürmek istemiyorsanız o kara günleri yaşayıp, öğrenip onun da tecrübesiyle basamakları birer birer çıkıp geldiği yerin değerini almasın diye. Göztepe tek tek her sezon birlik lig atlayarak Bankasya'ya kadar geldi. Gelecek sezonda Bankasya'nın Asya'nın en favori takımlardan biri olacaktır. Muhtemelen Süper Ligi zorlayacaktır. Ve bir sonraki sezon tekrar İzmir takımı görebilme umudumuz yüksek diyorum Süper Lig'de Ve düşme hattı şekillendi. Onun dışında Avrupa mücadelesi var. Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi bir üçüncülük, dördüncülük maçı var. Tolunay Kafkas geçen hafta demişti ki, yahu bu ülkede üçüncülüğü kimse umursamıyor. O yüzden de bizim hakkımız yendiği zaman kimsenin sesi çıkmıyor demişti. Ee, Tolunay Kafkas'ın takımı şu anda Bursa Spor'da puan puana. Ee, Bursa Spor bu haftada puan kaybederse, ligin üçüncüsü Tolunay Kafkas'ın Gaziantep Spor olacak. Ee, Bursa Spor ee, muhtemelen Beşiktaş maçında hükmen 3-0 yenik sayılacak. Ve ceza da alabilir başka. Dolayısıyla e, dördüncülük basamağına düşebilir. Hatta son iki maçını kaybederse veya Beşiktaş'ta kazanırsa Beşiktaş'ın da altına düşebilir. Şimdi gelelim e, Beşiktaş, daha doğrusu Bursa Spor Beşiktaş maçına. Eee Bursa'da çıkan olaylardan ötürü maç iptal edildi. Bu olaylar niye çıktı? Şimdi bakıyorsunuz medyaya, televizyonlar, herkes şaşırıyor. Allah Allah nasıl oldu, niye oluyor, neden oluyor? Bakın şiddet yasası çıktı, şu, bu vesaire. Bu tamamen e, iki yüzlü bir tutum. Türkiye'de e, böyle bir e, gerçeklik var. Olayların sebebini herkes biliyor, hatta öncesinden olaylar çıkacağını biliyor. Ama e, bunun konuşup e, değerli toplu konuşup bu olayların çıkmaması için gerçekten ama gerçekten gerekli adımlar atılmasını sağlamıyor. E, biliyoruz ki orada bir olay çıkacak, ama çıkmayacakmış gibi davranıyoruz. Kendimizi İsviçreli gibi e, görmeye başlıyoruz. Çıkmaz ya. Ya da işte başka bir tırnak için uygar ülke ortamı gibi görürüz. Hayır, hayır burada öyle bir şey olmaz. Gibi. Sonra olaylar çıkınca da Allah Allah. Hiç yakıştım bize? Hiç yakışıyor bize? Nasıl oldu? Nasıl olacak? Hiç bu işin e, Lamis cimisi yok. Fıtdol denilen ortam çok e, ilişkilerin feodal olduğu Erkek egemen bir dilin kullanıldığı, o takımlara aşkla bağlı olduklarını söyleyen taraftarların aynı zamanda bir delikanlılık kültü oluşturduklarını ve takımları için mantık, şuur falan hiç hesaba katılmadan her şeyi vermeye hazır olduklarını söyleyen bir taraftar psikoloji, ruhu var. Bunu düzeltmedikçe, bu algıyı, bu yaklaşım değiştirmedikçe yasalar masaları çıkartarak siz futboldaki kavganın gürültünün önüne geçemezsiniz. Yani üst yapı değişse ne olur ki alt yapı değişmekten sonra. Bursa sporlar geldi İstanbul'da maç izlediler. O gün çıkan olaylarda 3 Bursa sporlu bıçaklanarak yaralandı. Şimdi siz kalkıp bu olaydan sonra Bursa'da maç oynatırsanız oynatmalısınız Beşiktaş seyircisi gitmedi mi? Gitsin. Ama hakikaten hakikaten e, olay çıkmayacak şekilde bu ortamı sağlamanız gerekiyor. E, ne oldu? belki burada 3 tane Bursa'lı yaralandıktan sonra Bursa Spor Kulübü ile Beşiktaş Kulübü arasında herhangi bir dostluk ortamı oluşturuldu mu? İki tarafın taraftarları bir araya getirilip uzlaşma sağlandı mı? Yapmayın etmeyin denildi mi? Tırnak içinde bu kan davası bitsin denildi mi? Denilmedi. Sadece vali bey kalktı. Dedi ki Beşiktaşlar gelebilir. Güzel aslında. Olması gereken bu ama yeri geldiği zaman örften, adetten, gelenekten, görenekten, toplumun genel ahlaki değerlerinden bahsedenler nedense iş futbol olunca o futbol dünyasının dilini görmezden geliyorlar. O futbol dünyasının unsurlarının algılama biçimini, sosyolojisini, psikolojisini görmezden geliyorlar. Ben size söyleyeyim. Beşiktaş'ın Bursa'ya gitme izni çıkınca taraftarları Bursa'da kendi aralarında toplanmışlardı. Şunu konuşmuşlardır. Arkadaşlar, bizim taraftarlarımız orada bıçaklandı. Şimdi bunlar gelecek, burada maç izleyecek paşa paşa ve çekip gidecekler. Öyle mi? Bu bize biz bunu yiyecek miyiz? Bakın tabirleri de budur yani. Biz bunun altında kalacak mıyız? O Beşiktaş Tiyatrosu bu şehre giremeyecek. Girseler de aynısını biz yapacağız. Bu konuşulmuştur ama kimse bunları dillendirmiyor. Kimse bunları bunların böyle olduğunu açıkça dile getirmiyor. Allah Allah olaylar niye oldu? Gelelim Bursa, İstanbul'daki o olayların sebebine. Yani güzel, evet, 5-6 yıllık yasak kalktı taraftarlar geldi. Peki taraftar, Beşiktaş taraftarın henüz stada girmediği, daha girmekte olduğu sırada siz Bursaları getirip stada koyuyorsunuz. E onlar da tabi yine o dünyanın diliyle konuştukları için. Girmek istemiyorlar hemen bir sataşma vesaire. Hani herkes karşılıklı birbirine rol kesiyor çünkü. Gittik onlara meydan okuduk. Falan filan. Oysa ki yapılması gereken şutu, beş taş tarafları tamamen sırada alındıktan sonra bu getirip koyarsınız tribünlerine. En sonunda onları çıkartırsınız maç sonrasında. Mümkün oldukça olay ihtimali azalır. Beştaş tarafları sırada girerken siz onları getiriyorsunuz. Üstelik güvenlik zafiyeti de yaratıyorsunuz. Hop olay çıkıyor. Sonra topla bakalım arkasını toplayabilirsem. Ee, cumartesi günü Beşiktaşlı taraftarlarla Bursa'ya onların otobüsüyle gittim. Hani o psikoloji yaşamak istedim. Bu taraftarlar hangi haleti ile gidiyorlar? Size söyleyeyim hemen. Tedirgin. Korkarak gidiyorlar. Ama belli etmemeye çalışıyorlar. Karanlıkta ıslık çalarak gidiyorlar adeta. Hem korkuyorlar, hem de bunu gururlarına yediremiyorlar. Ee, ve en sonunda şöyle bir rahatlama oluyor. Gidelim, ne olursa olsun, ne olacaksa olsun kardeşim işte. Gideceğiz, göreceğiz işte. Bu kadar. Beşiktaş için her şey feda. Öbür tarafta da durum bu. Yani maçın iptal olduğu haberi gelince aslında Beşiktaş taraftarlar rahatladı. Böyle biraz Tezahürat yaptılar işte biz Bursa'ya girdiğimiz hakkımız engellenemez falan dediler ama bir yandan da ben hissettim ve gördüm yani. Yani onlar için en iyi çözüm bu oldu. Ne oldu? Bursa'ya gitmek için yola çıktılar ama olaylar çıktı giremediler. O onları bağlamaz. Rahatladı ve geri döndüler. E, Stad'ın önünden hareket etmeden önce küçük bir olay yaşandı. Bir tane genç bir genç e, geldi ve stadın önünde, Beşiktaşların olduğu bir sırada, Bursa Spor Kaşkol'u açtı ve Bursa diye bağırdı. Daha doğrusu biz bunu sonradan duyduk. E, bir kadınla bu arkadaş böyle adıyla kavga ediyorlar. Gelip geçenler de bir sevgili durumu var zannediyor. Yani iki sevgili kavga ediyor zannediyor. Sonra anlaşıldı ki, o Bursalıymış, onu durduran da bir kadın taraftar. Hani diyorlar ya işte statlara, kadınlar gelsin de işte oradaki şiddet. Yani oradan geçmekte olan ve Bursa diye bağıran taraftarı yakalayan Beşiktaşlı bir kadındı. Arkadaşlar gelin Bursalı bir kişi var burada. Burada gelmiş bizim stadımızın önünde Bursa diye bağırıyor. Ve hani Allah'tan orada Beşiktaş taraftar lideri vardı da Hani o çocuğa çek git buradan dedi ve uzaklaştı gitti. E, tarihsiz bir şey yaşanmadı. Belki de gazeteci olduğumu bildikleri için benim de orada olmam belki de e, daha sert bir müdahaleyi önlemiş de olabilir. Hasılı kelam, Bursa ile Beşiktaş arasındaki bu küme düşürdün bizi, düşürmedim sizi kavgası. Bu şekilde bir yasakla gene dondurulacak. Şimdi futbolda şiddet yasası, daha doğrusu sporda şiddet yasası her şeyi çözer diyen yöneticilerimiz buyursunlar çözsünler bakalım. Buyursunlar bu olayların yaşandığı şehre ve onun kulübüne en ağır cezaları versinler bakalım. Çünkü yeni yasaya göre stat ve çevresi diyor. Stadın dışındaki olaylardan da kulüp sorumludur. Daha şimdiden kulüpler açıklama yapıyor. İşte bu bize mal edilemez. 3-5 çapolucu, 3-5 kişi. Herkes bunu diyor. Yani yine eski tas, eski hamam geçmiş olsun. Kısa bir ara verelim ve programımızın son bölümüne geçelim. Leylim dal başında figanı Güzelim ne demiş o leyli leyli İkimiz de oturalım biz be diz Bir defu çekelim bu leyli leyli Felek çakmağını üstüme çaktı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 Yare varam diyom, komuyor gel Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel Gözün yaşı ile yu leyli leyli Gözün yaşı ile yu leyli leyli Daim dilimizde hakkın kelamı Dosk yanına eyle selaml, ismimi sorarsa de Emrah rahatı, daim aklımızda o oh, Leyli Leyli, daim aklımızda o oh, Leyli Leyli, daim aklımızda o oh, Leyli Leyli, daima o Ben Kenan Başaran. Paslaşmalarda son bölümdeyiz. Radyo Havandasınız. Son bölümde güzel bir şeyden konuşalım. Ee, Nuri Şahin, Real Madrid'te. Mükemmel bir haber. Hafta boyunca konuştuğumuz ve konuşacağımız bir güzel haber. 2005 senesinde 17 yaşında milli takım forması giyerek Almanya'ya gol atarak bir kere tarihe geçmişti zaten. En genç milli olan oyuncu, en genç gol atan milli oyuncu unvanlarıyla. Neydi? O günkü hesap Nuri Almanya doğumlu olduğu için Almanlar da onu istiyor milli takımda oynatmayı. Türkiye'de kaptırmak istemiyor. Apar topar milli takıma çağrıldı ve oynatıldı. Böylece artık Nuri'nin Almanya'ya seçme şansı ortadan kaldırıldı. Peki ondan sonra ne oldu? Nuri'yi hatırladık mı? Hayır. Nuri 30 kez milli takıma çağrıldı. Ama oynadığı maç sayısı 3-5. Hatta 90 dakika oynadığı bir tane iki tane. Ne zamanki Hidding e, milli takım başına geçti e, Nuri'nin tekrar değeri artmaya başladı milli takımda. Ama Nuri'yi Real Madrid'e götüren en önemli etken e, bu sene Bundesliga'da Borussia Dortmund'la yaşadığı muhteşem sezon oldu. Ee, Borussia Dortmund'la şampiyon oldular. Borussia Dortmund Almanya'da 2001'de şampiyon olduktan sonra baya bir kriz yaşadı. Ekonomik olarak dibe vurdu. Batma, batma noktasındayken o kulüp geldi. Bugün yeniden Mudeska'da şampiyon oldu. 96 senesinde zaten 96-97'yi şampiyonlar ligi gide kazanmıştı. İşte o Dortmund'un bugünkü başarısında en büyük pay sahiplerinden biri Nuri Şahin'di. Ve Real Madrid geçen sezon Alman Ligi'nden aldığı Özil'den sağladığı verimin de bence etkisiyle Nuri'yi de aldı renklerine bağladı. Hemen tartışma başladı. Efendim e, ne oldu Mesut Özil bak Türkiye milli takımının formasını giyenler de Real Madrid'e gidiyormuş. Yani e, giyip de gidemeyenler de var. Bu düz mantıkla, bu kompleksten bir türlü kurtulanmıyoruz. Yani Brezilyalı oyuncu gelir bizi seçer, iyi güzel deriz. E bizim bir çocuğumuz başka bir takım seçer, hain ilan edilir. E, Nuri Şahin'in real madde gitmesinde pasaportunun hiçbir etkisi yoktur. Bu bizim için önemli gibi gözükse de eminim ki Jose Mourinho için, Real Madrid için hiç şey önemli değil. Bunlar uluslararası kulüpler oldukları için o kadar büyükler. Yani evrensel düşünebildikleri için. Bizim büyüklerimiz burada böbürleniyorlar. 25 milyon taraftarımız var. Real Madrid'in 300 milyon taraftarı var. Dünya çapında taraftarları var. Real Madrid son yıllarda şampiyon olamazsa bile en çok gelire sahip kulüplerden biri Bazen 1 oluyor, bazen 2 oluyor ama hep zirvede. Asıl bu kadar e, global bir kulübün kalkıp yani bir oyuncuyu kimlik kartına göre seçeceğini düşünmek abes seçtik haldir. E, Mesut Özil şunu demiştir. Yani elbette ki Alman milli takımında oynarsanız e, uluslararası büyük kulüplere gitme şansınız Elbette ki her zaman daha yüksektir. Bugün Nuri Şahin e, Real Madrid'e gitti diye bundan sonra peynir ekmek gibi bizim futbolcularımız gitmeyecek Real Madrid'e Barcelona'ya. İyi olan oyuncularımız gidecek. Bu 100 tane ise 100 tane gider. Bir elin parmağını geçmiyorsa bir elin parmağı kadar futbolcumuz gider büyük kulüplere. Ama sakın ha sakın. Bunlar gidiyor, Türk olduğu için, olmadığı için, milli takımda oynadığı için, oynamadığı için değildir. Hamit Altıntop, milli takımızın bir numaralı yıldızı bana göre. Real Madrid'de oynamıyor diye kötü bir oyuncu mu? Asla, Real Madrid'de direkt oynayabilecek bir oyuncu. Barcelona'da da oynayacak bir oyuncu. Ama o takımların elindeki oyuncu, o personel... Eş değer oyunculardan dolayı olsa gerek sıra gelmemiş de olabilir. Ama yarın Hamit de gidebilir Real Madrid'e ki adı geçiyor zaten. Yani e, iyi olduktan sonra futbolunuzla iyi olduktan sonra her yere her şekilde gidersiniz tadını çıkartalım. Böyle Mesut'la Nuri'yi e, karşı karşıya getirip. E, kendimizi konu yaratmayalım ki onlar onların umurunda değil bizim bu yaptığımız tartışmalar aslında. Onlar yarın kol kola aynı takım için e, mücadele edecekler ve ikisi de tercihlerine memnundurlar bence. E, o yüzden her şeyi bu kafa kağıdı üzerinden tartışma huyumuzdan artık vazgeçelim komplekslerimizden biraz kurtulalım. Kurtulalım ya biz dünya ikincisi oluyoruz olmuyor. Dünya üçüncüsü olur olmuyor, Avrupa üçüncüsü olur olmuyor. Takımız UEFA yafa kupası kazanıyor olmuyor. Bir türlü, bir türlü bu Avrupa'ya karşı sesimizi duyur duyur bitmiyor kardeşim. Avrupa Avrupa duyur sesimizi. Yani inanılmaz, inanılmaz bu bu komplekslerden bir türlü aranamıyoruz. O yüzden de güzel gelişmelerimle tadını tam anlamıyla çıkartamıyoruz. Nuri Şahine madde başarılar diliyoruz. Umarız, umarız onu takip eden başkoncularımız da olur. Ve diyoruz ki Nuri Şahin'in real madde transferi Arda Turan'ın kullanılan küpe olsun. Atletico Madrid'e gitsin. Gitsin ve gitsin. Beşiktaş'ta mutsuz olduğunu herkesin bildiği Nihat'ta yeniden dönsün. 2 sene, 3 sene orada yeniden oynasın. Keşke Rüştüren Şiper bile gitse. Bugün Barcelona'da bir sene kaldı. Tabi talihsiz bir başlangıç yaptı ve uzun süreli olmadı. Ama eminim ki hayatın en büyük pişmanlığıdır. Keşke keşke diyecek. Biraz daha direnseydim diyecektir bence. Barcelona olmasa başka bir kulüp olabilirdi ama kolay olanı seçti. Türkiye'ye geldi. E, Tuncay Şanlı oralarda hala. Bundesliga'da oynuyor. Wolfsburg'da. Umarız o da iyi bir çıkış yapar önümüzdeki sezon ve kariyerin geri kalan dönemlerinde daha, daha büyük bir takımda oynar. Çünkü biz maalesef meraklısızız bu büyüklük olgusunun. Evet ben Kenan Başaran sözü biraz fazla uzattık. Malum ligin finali yaklaştıkça söylenecek sözler çok oldu haliyle. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Radyo Havan'da kalın. Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran